Anton Chehov Avda Trajedi Giriş 1880 yılının Nisan ayının öğle saatlerinden birinde bekçi Andrei odama girdi ve gizemli bir fısıltıyla yazı işlerine bir beyefendinin geldiğini, editörle görüşmek için ısrar ettiğini bildirdi. ''Bir memur olmalı efendim.'' diye ekledi Andrei. ''Kokartı var.'' ''Başka bir zaman gelmesini söyle.'' dedim. Bugün meşgulüm. Editörün sadece cumartesi günleri misafir kabul ettiğini söyle. Üç gün önce geldi. Sizi sordu. İşinin acil olduğunu söylüyor. Rica ediyor. da ağlayacak. Cumartesi günü boş vaktinin olmadığını söyledi. Emrederseniz içeri alayım. İçimi çektim. Kalemi bıraktım ve kokartlı beyi beklemeye koyuldum çiçeği burnunda yazarlar ve aslında mesleğin sırrına vakıf olmayan herkes yazı işleri sözcüğü karşısında öylesine ilahi bir huşuya kapılır ki odaya girmeden sizi uzun bir süre bekletebilirler editörün girin demesinden sonra uzun uzun öksürüp burnlarını çeker kapıyı yavaşça açıp ağır ağır içeri girerler bu çok zaman alır ama kokartlı bey kapıda hiç oyalanmamıştı. Kapı henüz Andre'in ardından kapanmamıştı ki, bir elinde bir kağıt rulosu, diğerinde kokartlı bir şapka tutan uzun boylu, geniş omuzlu bir adamın adamın içinde dikili verdiğini gördüm. Benden randevu almayı başaran bu adam, hikayemde çok önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle dış görünümünü anlatmam gerekiyor. Daha önce dediğim gibi uzun boylu, Geniş omuzlu ve iyice cins koşu matı gibi dinç. Tüm bedeninden sağlık ve kuvvet fışkırıyor. Yüzü pembe, elleri kocaman, göğsü geniş ve kaslı. Saçları gür, bir çocuğunkine benziyor. Yaşı kırkın altında görünüyor. Son modaya göre ve zevkli giyinmiş. Muhtemelen bir terzinin elinden çıkmış yeni bir tübit takım elbise var üzerinde. Göğsünde Küçük süslerin dizili olduğu kalın bir altın köstek, serçe parmağında parlak, minik yıldızcıklar kakılmış pırlantı bir yüzük var. Ama en önemli şeye bu romanın, daha doğrusu askeri saygınlık iddiasında bulunan her romanın kahramanlığı açısından en can alıcı olan meseleye gelirsek bu adam son derece yakışıklı. Ben ne kadınım ne de sanatçı. Erkek güzelliğinden pek anlamam ama bu kokartlı bey, ...dış görünüşüyle beni epey etkiledi. Yayvan ve köşeli yüzü belleğimden hiç silinmedi. Bu yüz üzerinde hafif kemerli gerçek bir Yunan burnu... ...incecik dudaklar ve iyilikle... ...adını koymakta zorlandığınız bir şeyle ışıyan harika mavi gözler vardı. Bu bir şey. Üzgün ya da acı çeken küçük hayvanların gözlerinde de fark edilebilir. Dokunaklı, çocuksu... Uysal sabır gibi bir şey. Kurnaz ve zeki insanların gözleri asla böyle bakmaz. Bunun yanı sıra bu yüzün tamamından bir dürüstlük, engin, sade bir karakter ve doğruluk yayılıyor etrafa. Yüzün ruhun aynası olduğu yalan değilse eğer, bu kokartlı bey tanışıklığımızın henüz ilk gününden itibaren asla yalan söylemeyeceğine yemin edebilirim. Hatta isteyenle, konuda bahse bile girebilirim. Bu muhayyel bahse kaybedip kaybetmediğimi okur ileride görecektir. Kestane rengi, gür saçı ve sakalı ipek gibi yumuşacık görünüyor. Yumuşak saçları naif, sevecen. İpek gibi bir kalbin belirtisi olduğu söylenir genelde. Suçluların, zalim ve inatçı karakterlerin çoğunlukla sık saçları vardır. Bunun doğru olup olmadığını da okur ileride görecektir. Ancak bu kokartlı beyin ne yüzündeki ifade ne de sakalının yumuşaklığı, yumuşaklık ve zariflikte de o devasa cüssesinin hareketleriyle boy ölüşebilirdi. Bu hareketlerinden eğitimlilik, rahatlık, zerafet ve hatta buyurun, kadınsı bir şeyler yayılıyordu etrafa. Kahramanımın bir at navını bükmesi ya da bir sardalle kutusunu yumruğuyla yamyasa etmesi için fazla çamı göstermesi gerekmiyor, Öte yandan tek bir hareketi bile fiziksel gücünü açık etmiyor. Kapı tokmağına ya da şapkaya bir kelebeğe dokunuyormuş gibi dokunuyor. Yumuşak ve dikkatli Parmakları Parmaklarıyla hafifçe dokunarak. Adımları sessiz. En sıkışı yumuşak. Ona bakınca goleahtı kadar güçlü olduğunu, tek eliyle yazı işlerindeki 500 handreğin kaldıramayacağı bir yükü kaldırabileceğini unutuverirsin nazik davranışlarına bakıldığında güçlü ve iri yarı olduğuna inanmak gerçekten zor. Spencer olsa tam bir zarafet timsallı diyebilirdi. Odama girdiğinde kafası karıştı. Belli ki asık suratlı, hoşnutsuz davranım onun naif, duyarlı ruhunu sarsmıştı. ''Ne olur beni bayışlanınız'' diye söze başladı. Yumuşak, tatlı bir bariton sesle. Kararlaştırılmış randevu saatinin dışında Birden karşınıza çıkarak benim için bir istisna yapmaya zorladım sizi. O kadar meşgulsünüz ki. Ama ne olup bittiğini görüyorsunuz sayın editör. Yarın çok önemli bir iş için Odessa'ya gidiyorum. Bu yolculuğu cumartesi gününe kadar erteleme imkanım olsaydı inanın bana benim için bir istisna yapmanızı kesinlikle istemezdim. Kuralların önünde boynum kıldan incedir. Çünkü düzeni severim. Ama ne kadar da çok konuşuyor düşündüm. Pek de boş zamanım olmadığını belli etmek amacıyla elimi kaleme doğru uzatırken o günlerde ziyaretçiler beni canından bezdirmişti. Sadece bir dakikanızı alacağım diye konuşmasını sürdürdü. Kahramanım üzüntüleyen bir tonda ama önce kendimi tanıtlama izin verin. Hukuk fakültesi mezunu İvan Petrovich kavuşov eski sorgu yargıcı yazarlar kulübünün bir üyesi olma şerefine nail olmasam da Burada tamamen bir yazara özgür nedenle huzurunuza çıkıyorum. Karşınızda kırklı yaşlıların da olmasına rağmen yeni başlayanların arasına girmek isteyen biri duruyor. Hiç olmayacağına geç olması daha iyidir. Çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Yeni başlayanların arasına katılmayı hevesli bey oturdu ve yalvaran gözlerini yere dikerek konuşmasını sürdürdü. Size gazetenizde basılmasını istediğim küçük bir hikaye getirin. Açıkça söyleyeyim sayın editör. Hikayemi ne yazarlık ünü için ne de tatlı övgüler duymak için yazdım. Bu güzel şeyler için çok yaşlandım. Bu yazarlık yoluna sadece ticari dürtülerden giriyorum. Para kazanmak istiyorum. Şimdi kesinlikle bir işim yok. Bildiğiniz gibi S ilçesinde sorgu yargıcıydım. Beş yılı hizmet gördüm ama ne para biriktirebildim ne de masumiyetimi korudum. Kamışor sıcak bakışlarını bana kaldırıp hafifçe güldü. Usandırıcı bir işti. Sürekli çalışıp durdum. Sonra elimin tersiyle itip bıraktım. Şimdi işim yok. Neredeyse hiçbir şeyim yok. Hikayemi kıymetsizliğine rağmen yayınlarsanız bana büyük bir iyilik yapmış olmayacaksınız sadece. Bir yandan da bana yardım etmiş olacaksınız. Gazeteniz... Ne düşkünler evi ne de yoksullar barınağı. Bunu biliyorum ama istirham etsem yalan söylüyor diye geçirdim aklımda. Kösteğindeki süslemeler ve serçe parmağındaki yüzük bir dilim ekmek kuruna yazı yazma hikayesiyle hiç bağdaşmıyordu ama Kamuşov'un yüzünden sadece nadiren yalan söyleyen insanların yüzlerinde görülebilen ve ancak deneyimli bir gözün fark edebileceği bir bulut geçti. ''Hikayenizin konusu nedir?'' diye sordum. ''Konu... Size nasıl söyleyeyim?'' ''Konu yeni değil. Aşk, cinayet... Okuyunca göreceksiniz. Sorgu Yargıcı'nın notlarında.'' Kaşlarıma çatmış olmalıyım çünkü Kavuşov mahcup bir tavırla gözlerini kırpıştırdıktan sonra silkilip canlandı ve çabucak ekledi. ''Hikayem eski sorgu yargıçlarının üslubuyla yazılmıştır ama içinde gerçek ve yaşanmış bir olayı bulacaksınız.'' Hikayede anlattığım her şey baştan sona gözleğimin önünde ciğere etti. Gölgü tanığıydım. Hatta kahramanlarından biri bendim. Önemli olan gerçek değil. Bir şeyi betinlemek için onu mutlaka görmek gerekmiyor. Bu önemli değil. Asıl mesele Gavaray ve Şekyarevski'nin uzun zamandan beri zavallı okullarımıza kabak tadı vermiş olması. Bütün bu gizemli cinayetlerden dedektiflerin kurnazlıklarından ve sorgu yargıçlarının olağanüstü pratik zekalarından bıktılar. Okuru kalitesi elbette farklı farklı oluyor. Ama benim gazetemi okuyan insanlardan söz ediyorum. Hikayenizin başlığı nedir? Avda trajedi. Hmm, pek de ciddi bir başlık değil bu, bilirsiniz. Sonra, doğrusunu söylemek gerekirse, ben de bunun gibi o kadar çok metin var ki... Kuşkusuz değerli oldukları halde yenilerini kabul etmemiz kesinlikle mümkün değil. Ama benim hikayemi kabul edin. Lütfen. Ciddi bir başlık olmadığını söylüyorsunuz. Ancak bir metni görmeden değerlendirmek zordur aslında. Yoksa bir sorgu yargıcının de yazabileceğini kabul edemiyor musunuz? Kamışoğlu bu sözleri söylerken kekelemiş, kalemini parmaklarının arasında çevirip durmuş, gözlerini yerden hiç ayırmamıştı. Aşırı mahcubiyetten gözlerini kırpıştırıyordu. Onun için üzülmüştüm. Pekala, bırakın, dedim. Ama hikayenizin kısa zamanda okunacağına söz veremem. Beklemeniz gerekecek. Uzun süre mi? Bilmiyorum. İki ya da üç ay sonra uğrarsınız. Ah, çok uzun. Ama ısrar etmeye ısrar edemem. Dediğiniz gibi olsun. Kamşov ayağa kalktı ve şapkasını aldı. Beni huzurunuza kabul ettiğiniz için teşekkür ederim, dedi. Şimdi eve gideceğim ve kendimi umutlarla besleyeceğim. Üç ay umut. Yalnız sizi epey sıktım. Size merhaba deme onuruna eriştim. Afedersiniz. Sadece tek bir soru, dedim. Küçük el yazısıyla yazılmış kalın not defterinin sayfalarını çevirerek burada birinci şahısla yazıyorsunuz. Demek ki sorguk yargıcıdayken ''Burada kendinizi kastediyorsunuz, değil mi?'' ''Evet, ama farklı bir isim altında. Bu hikayedeki rolüm biraz utanılacak cinsten. Asıl adımla yakışıksız olurdu. Üç ay içinde, öyle mi?'' ''Evet, sanırım daha erken değil. Hoşça kalın. Eski sorgu yargıcı gösterişli bir edayla eğildi. Kapının topmağını özenle çevirdi ve eserini masanın üzerine bırakıp gözden kayboldu. Defteri aldım ve masamın çekmecisini sakladım. Yakışıklı kavuşamın hikayesi masamda iki ay bekledi. Bir gün krevine gitmek üzere büromdan ayrılırken defteri hatırladım ve yanımda götürdüm. Vagonda otururken okuma kopyasını açıp ortadan okumaya başladım. Ortası ilgimi çekmişti. Aynı gün akşamleyin boş zamanım olmamasına rağmen tüm hikayeyi baştan geniş ve büyük harflerle yazılmış son kelimesine kadar okudum. Geceleyin bu hikayeyi bir kez daha okudum ve şafak vakti altınır üşüşen yeni ıstırap verici bir düşünceyi kafamdan silip atmak istermiş gibi terasta bir aşağı bir yukarı dolanıp durdum. Kafamdaki düşünceler gerçekten acı verici, dayanılmaz biçimde keskindi. Ne bir sorgu yargıcı ne de psikoloji uzmanı jüri üyesi olan ben bir insanın korkunç bir sırrını keşfetmiştim. Benimle hiçbir şekilde ilgisi olmayan bir sırrı. Terasta ulaşıyor, bu keşfime inanmam gerektiği konusunda kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Kamuşov'un hikayesi, okurla sürdürdüğüm bu sohbetin sonunda açıklayacağım nedenlerden dolayı gazetemde yayınlanmadı. O son bölümde okurla bir kez daha buluşacağım. Şimdi onu uzun bir süreliğine terk ederek Kamuşov'un hikayesini okumasını öneriyorum. Pek olanüstü bir hikaye değil, içinde çok uzun ve bürüzlü yerler var, yazar efektlere ve keskin ifadelere pek meraklı, acemi ve eğitimsiz bir kalemi var, her şeye rağmen hikayesi kolay okunuyor, konu var, ruhta, en önemlisi de özgün, çok karakteristik, nasıl derler sui generis, edebi açıdan az çok nitelikli olduğu söylenebilir, kısacası okumaya değer. İşte burada. 1. Bölüm Adam karısını öldürdü. Ah ne kadar aptalsın. Şeker versene. Bu çığlıklar uyandırmıştı beni. Gerindim. Bütün uzuvlarımda bir ağırlık, kırıklık hissettim. Kolum, bacağım yatmaktan uyuşmuş olabilir. Ama bu kez tüm bedenim baştan aşağı uyuşmuş gibi geldi bana. Bu boğucu kuru havada sinek ve sivrisinek vızıltıları eşliğinde İkindi üstü uykusu, insanda zindelik yerine bir halsizlik yaratıyor. Yorgun ve terden sıklama olmuş halde kalktım. Pencerenin önüne gittim. Saat altı olmuştu. Güneş hala yükseklerdeydi ve üç saat öncesi gibi yakıyordu. Gün batımının eve akşamın serinliğine daha uzun zaman vardı. Adam karısını öldürdü. Yalan atmayı bırak, Ivan Demiyaniç. Dedim papağanın burnuna ufak bir fiske dokundurup Kocalar karılarını sadece romanlarda ve Afrika'ya özgü tutkuları fokur fokur kaynadığı trafik bölgelerde öldürürler canım. Ayrıca bizde de gasp ve hırsızlık ya da kimlik sahtekarlığı gibi yeterince korkunç suç var. Gasp ve hırsızlık diye mırıldandı İ Ivan Demiyaniç. Ah ne kadar aptalsın. Ama ne yapalım canım? Beynimizin belli sınırlarının olması bizim suçumuz mu? Öte yandan Ivan Demiyemiş böyle aşırı sıcak bölgelerde aptal olmanın hiç de zararı yoktur. Al işte sen benim zeki mi zeki cicimsin ama herhalde bu sıcakta beyninin pesini çıkar. Kafan kalınlaşırdı. Papağanıma ne alelade bir papağan adı ne de başka bir kuş adı verdim. İvan Demiyemiş koydum adını. Bu ismi tamamen rastlantı esir edinmişti. Uçağım bir gün polikarpın kafesini temizlerken soylu kuşumun ölene dek bir papağan adı taşımasına son verecek bir şey keşfetti. Tembel uçağım birden bile papağanımın burnunun köyümüzün bakkalı Ivan Demin için burnuna çok benzediğini fark etti. Bu günden sonra uzun burunlu bakkalın adı ve soyadı sonsuza kadar papağanımın üzerine yapıştı kaldı. Kuş polikarpın isteğiyle halkın arasında kabul gördü. Bakkal ise gerçek adını kaybetti. Ömrünün sonuna kadar da köylüler tarafından sorgu yargıcının popoğanı olarak anılacaktı. Ivan için tayinimden kısa bir zaman önce vefat eden Selefin sorgu yargıcı Postpelov'un annesinden satın almıştım. Eski meşe mobilyalar, kırık dük, mutfak eşyası ve genel olarak Müteveffadan kalan tüm eşyayla birlikte satın aldım onu. O zamandan beri akrabalarının fotoğrafları duvarlarımı hala süslüyor ve esas sahibinin bir portresi şimdi bile yatağımın üzerinde asılı. Müteveffa, zayıf, sırın gibi bir adam. Kızıl bıyıkları var. Alt dudağı haddiden fazla dolgun. Solgun ceviz çerçevenin içinden pörtek gözleriyle yatağında uzanan bana bakıp durur. Duvardaki tek bir fotoğrafı indirmedim. Sözü kısası daireyi olduğu gibi kabul ettim. Kendi rahatlığımla ilgilenme konusunda fazlasıyla tembilim. Duvarlarımın sadece ölülerin değil, isteyen canlıların da fotoğraflarının asılmasına mani olmam. İvan Demiric de benim gibi boğucu sıcaktan nefes alamıyordu. Tüylerini karıştırıp duruyor, kanatlarını kışkırtırcasına kabartıyor ve selefim Pospelov'dan ve Polikarp'tan öğrendiği cümleleri yüksek sesle tekrarlıyordu. Öyleden sonra vakit öldürmek için kafesin önüne oturdum ve boğucu havanın ve kanatlarında yuva yapan böceklerin neden olduğu işkenceden bir çıkış yolu bulmak için nafile yere çabalayan papağanın hareketlerini izlemeye başladım. Zavallıcık çok mutsuz görünüyordu. Saat kaçta uyanır? diyen birinin bas sesiyle duyuldu antreden. ''Ne zaman mı?'' diye yanıtladık Polikarp'ın sesi. ''Bazen beşe uyanır, bazen de sabaha kadar leş gibi uyur.'' ''Bilinen bir durum, yapılacak bir şey yok.'' ''Onun bakıcısı mı olursun?'' ''Uşağıyım, beni rahatsız etme, kapa çeneni, bir şeyler okuduğunu görmüyor musun?'' Antreye baktım. Benim Polikarp orada büyük kırmızı bir sandığın üzerinde uzanmış her zamanki gibi bir kitap okuyordu. Uykulu da olsa hiç kırpmadığı gözleriyle kitabı yerdi, dudaklarını oynattı, suratı asılmıştı. Belli ki sandığın önünde dikilen ve konuşmayı gereksiz yere uzatmaya çalışan bu uzun boylu, koca sakallı müjiğin varlığından rahatsız olmuştu. Önümde dikilen köylü sandıktan bir adım gerileyip bir asker gibi hazır ola geçti. Polikarp hoşnutsuzca yüzünü ekşitti ve gözlerini kitaptan ayırmadan hafifçe doğruldu. Ne istiyorsun? diye sordum köylüye. Kont'tan geliyorum ekselanslara. Kontum size selamları var ve hemen gelmenizi rica etti efendim. Kont gerçekten döndü mü? diye şaşkınlıkla sordum. Kesinlikle doğru ekselansları. Dün gece geldi. İşte bir mektup efendim. Yine şeytanın işi olmalı dedi benim polikan. Onsuz iki sessiz yaz geçirdik ama şimdi ilçemizde tekrar cehennem çukurları açılacak. Yeniden utanç bataklığına gömüleceğiz. Kes sesini. Sana fikrini soran olmadı. Sormanız gerekmez. Kendim anlatacağım. Evlerinizde yine zil zoruna sarhoş döneceksiniz. Üzerinizdeki kıyafetle birlikte gövde yıkacağını yıkanacaksınız. Sonra temizlik. Üç günde üzerinizdeki kiri çıkar bakalım çıkarabilirsen. Kon şimdi ne yapıyor? diye sordum köylüye. Beni size gönderdikleri sırada akşam yemeğine oturmuşlardı. Öğle yemeğinden önce gölde balık avladı. Ne söylememi emredersiniz? Mektubu açıp okudum. Sevgili Lekovum, hala hayattaysan, iyi durumdaysan ve henüz Zilzokların şahı arkadaşını unutmadıysan bir saniye beklemeden hemen giyin. Dört nola bana gel. Daha dün gece geldim ama çoktan sıkıntıdan patladım. Sınırsız bir sabırsızlıkla seni bekliyorum. Kendim gelip seni inime götürmek istiyorum. Ancak boğucu hava tüm organlarımı esir aldı. Oturduğum yerden kımıldamadan yelpazeleniyorum. Peki nasılsın? Üstün zeka iven demelen hiç nasıl? Seni muhalif Polikarp ile hala cenkleşiyor musun? Çabuk gel. Hepsini anlat bana. Hürmetler A.K. Dostum kont Aleksey Karneyev'in sarhoşken yazdığı belli... Hantal ve Çirkin el yazısını tanımak için imzaya bakmaya gerek yoktu. Mektubun kısalığı, neşeli ve şakacı görünme arzusu, benim dar görüşlü arkadaşımın bu mektubu yazmayı başaramadan önce çok kayıt harcadığını gösteriyordu. Mektup ilgi zamirlerinden yoksundu. Zarf kullanmaktan da özenle kaçınılmıştı. Bunların ikisi de Kont'un tek bir oturuşta nadiren başarıyla kullandığı yardımcı kelimelerdi. Nasıl bir cevap verdim emredersiniz? diye tekrar sordu adam. Bu soruyu hemen yanıt vermedim. Ayrıca her dürüst insan benim yerimde olsa işi ağırdan alırdı. Kont beni severdi. İçtenlikle arkadaşlığımı arardı ama ona karşı hiçbir benzer dostluk hisini beslemedim. Hatta sevmedim onu. Bu yüzden ona iki yüzlü davranmak yerine dostluğunu dip ödüz reddetmek daha dürüstçe olurdu. Ayrıca Kont'a gitmek Polikarp'un bataklığa benzettiği hayatıma tekrar güvünmek demekti. Ve bu hayat Kong Petersburg'a gitmeden iki yıl önce hiç sorun yaşamadığım, sağlığımı hissedilir derecede bozmuş, beynimi dumura uğratmıştı. Bu sefil, sarhoşlukla dolu olağan dışı hayat bünyeme zarar vermese de, bilayetin tamamında tanınmama yol açtı. Popüler olmuştum. Sağduyun bana katıksız gerçeği fısıldalı ve yakın geçmişte olanları hatırlayınca, Yüzüm utançtan kıpkırmızı oldu. Kontun davetini reddetme cesareti gösteremeyeceğimden öyle bir korktum ki kalbim sıkıştı ama tereddütüm fazla uzun sürmedi. Bir dakikadan daha az mücadele ettikten sonra Konta selamlarımı söyle dedim Melce'ye. Beni hatırladığı için teşekkürlerimi ilet. İşim olduğunu söyle. Söyle benim gergidelem dudaklarımdan kesinlikle hayır sözcüğü kopacağı anda ansızın içime ağırlık bir duygu kapladı. Kaderin buyruğuyla köyün kuytu köşelerine terk edilmiş güç, arzu ve yaşamla dolup taşan bir genç yalnızlıkla ve acıyla sarmalanmıştı. Birden gözlerimin önünde serin saralarının görkemli bitkileri, yeşil kemerli loş gezi yollarının kontun bahçeleri canlandı. Dalları birbirine dolanmış, Yemyeşik, yaşlı ıhlamurların teşkil ettiği kemerle güneşten korunan bu gezi yolları beni iyi bilir. Aşkımı ve yarıloş noktaları arayan kalınları da. Kadife kanepelerinin, ağır perdelerinin ve kuş tüyü kadar yumuşak, tuk halılarının verdiği tatlı, rehavetli, genç, sağlıklı hayvanların pek meraklısı olduğu o tembelliğiyle şaşalı konuk salonunu hatırladım. Tam o anda şeytani kibri ve yaşam tiksintisinde sınır tanımayan o sarhoş küstahlığım geldi aklıma. Sonunda uzun uzun uyumaktan yorgun düşmüş koca bedenim hareket özlemi çekiyordu. Geleceğini söyle. Müzik yerlere kadar eğilerek çıktı. Bilseydim o adamı içeri almazdım diye mırıldandı polikarp. Kitabın sayfalarını amaçsızca çevirirken lanet olsun. Kitabı bırak da zorkaya eğer vur dedim saççı çabuk. Çabuk, ne demezsin elbette. Peki, ben de koşar giderim. Hayırlı bir iş için gitse tamam. Oysa şeytanın boynuzlarını kırmaya gidecek. Bunları yarım ağızla söyleyivermişti ama anladım. Uşak bu küstahça sözleri mırıldandıktan sonra küçümser gibi sırıttı ve öfkeyle karşılık vermemizi bekleyerek karşımda dikilmeye başladı. Ama bu sözleri duymamış gibi davrandım. Suskunluk, Polikarpa cenkleşmelerdi. En gözde en keskin silahımdır. Bu zehirli sözleri kulak harlı edilmesi onu etkisiz duruma getirir ve savunduğu bütün noktaları çürütür. Bu tutum ceza olarak enseye tokattan yahut küfürlü sözcükler sağanlığından daha güçlü bir etki yaratır. Polikarp Zorca'yı eğer vurmak için avlaya çıktığında okumasına engel olduğum kitabına göz attım. Duma'nın korkunç romanı Monte Cristo kontuydu. Benim uygar salığı, meyhanelerin tabelalarından tutun, okumayıp sandığa attığım diğer kitaplarla birlikte August Compton kadar her şeyi okuyordu. Ama bu tüm basılı ve yazılı yığının içinden sadece şöhretli şahsiyetlerin, zehrin ve yeraltı geçitlerinin bulunduğu çok kötü, çok hareketli olanları kabul ediyor, geri kalanları zırva olarak nitelendiriyordu. Mafasına ileride tekrar değinmem gerekecek. Şimdi gitmeliyim. 15 dakika sonra Zorkam'ın toynakları köyden kontum mülküne giden yolun tozunu kaldırmaya başladı. Güneş ufukta batmak üzereydi ama sıcak ve boğucu hava hala kendini hissettiriyordu. Kızgın hava hareketsiz ve kuru olmasına rağmen yolun bir gölün kıyısından geçiyordu. Sağımdaki büyük su kütlesini görüyor, solundaki meşe ormanlarının Genç ilkbahar yaprakları gözlerimi okşuyordu. Bununla birlikte yanaklarım sahra çölünün kuru havasını andıran havadan müsteripti. Bir fırtına çıksa dedim. Soğuk, harika bir sağanak yağmurun hayalini kurarak. Göl sessizce uyuyordu. Sorkamın toynak sesleri karşısında çıtı çıkmadı. Sadece genç bir suçluluğunun çığlığı hareketsiz devin ölü sessizliğini bozuyordu. Güneş bu kocaman aynada kendine bakıyor gibiydi ve yolumdan başlayarak ta uzak kıyıya kadar uzanan gölün tamamını göz kamaştıran bir ışığa boğuyordu. Işıktan kamaşmış gözlerime doğa güneşten değil gölden ışık alıyormuş gibi görünüyordu. Boğucu hava gölün ve yemyeşil kıyılarının her zerresinden fışkıran o yaşamın tamamını uyuşturmuş gibiydi. Kuşlar Gölgeliklere gizlenmiş, suda balıklar sıçramıyor, çekirgeler, cırcır böcekleri suskun, serinliğin inlemesini bekliyor, etraf çöl olmuş. Zorka bazen kıyıdaki sivrisineklerin oluşturduğu yoğun bulutların içinden geçiyordu ve uzakta gölde balık tutma imtiyazını elinde bulunduran balıkçımız İhtiyar Miail'in üç siyah teknesini zor da olsa görebiliyordu. Düz bir hatta ilerlemiyor. Yuvarlak gölün kıyısı etrafındaki yolu takip ediyordum. Sadece tekneyle düz bir hatta ilerlemek mümkündü. Karadan gidenlerse büyük bir daire çiziyor ve yolu yaklaşık 8 kilometre uzatıyordu. Yol boyunca göle baktığımda üzerinde çiçekli kiraz bahçesi şeridinin belirlediği kili karşı kıyı gördüm. Kiraz ağaçlarının ardından kontun rengarenk güvercinlerle dolu çiftlik deposu. Ve yine Kont'un kilisesinin çan Kulesi yükselirdi. Killi kıyıda etrafı brandayla kaplı bir yüzme havuzu vardı. Korkuluklarının üzerine kurutmak için çarşaflar asılmıştı. Bütün bunları görüyordum ve dostum Kont'la aramda sadece bir kilometre kalmış gibi geliyordu bana. Oysa Kont'un malikanesine varmak için 16 kilometre yol yapmam gerekiyordu. Yolda Kont'la olan tuhaf ilişkilerimi düşündüm. Durumumuzu kendime izah etmek ve bir düzene sokmak ilginç olurdu ama heyat. Gücümün üstesinde bir meseleydi bu. Ne kadar düşünürsem düşüneyim ya da bir karara varayım son tahlilde sadece kendim konusunda değil, genelde tüm insanlar konusunda da kötü bir insan sarrafı olduğum sonucuna vardım. Beni ve kontu tanıyan insanlar karşılıklı ilişkilerimizi farklı şekilde açıklıyorlardı. Kurumlarının ötesini göremeyen dar kafalılar, anlaşanlı Kont'un bu fakir ve vasat sorgu yargıcında sevimli bir dal kavuk ve bir içki arkadaşı bulduğunu söylüyorlardı. Bu satırları yazan ben, onların kavrayışlarına göre Kont'un masasının önünde sürünüp yemek artıkları ve kemikler için yattaklanan biriyim. Onların düşüncesine göre Tümsey ilçesinin çekindiği ve imrendiği bu anlaşanlı milyoner çok zeki ve liberal biriydi. Kont'un züğürt bir adliye memuruyla dost olmasına yol açan zarif lütfu ve kendisine sen diye hitap etmeme neden olan o davaliyelere gösterdiği hoşgörü başka türlü açıklanamazdı. Bununla birlikte daha aklı başında insanlar yakın ilişkimizi müşterek manevi çıkarlarımızla açıklıyorlardı. Kont'ta yaşadız. İkimiz de aynı üniversiteyi bitirdik. İkimiz de hukukçuyuz ve ikimizin de bilgisi yetersiz. Ben... Az çok bir şeyler biliyorum. Kondisi alkol yatıp alkolle kalktığı için bildiklerini unutuyor. İkimiz de gururluyuz. Ve sadece kendimizin bildiği bir takım nedenlerden insan düşmanı vahşi adamlar gibi dünyadan uzak duruyoruz. İkimiz de Kamunun, yani sey ilçesinin ne düşüneceğinden çekinmiyoruz. İkimiz de ahlaksızız. Ve ikimizin de sonu kötü bitecek. İşte bizi birleştiren manevi çıkarlar Bunlar. Bizi tanıyan insanlar ilişkimizin durumu hakkında daha fazlasını söyleyemezler. Kuşkusuz, kont dostumun ne kadar zayıf, yumuşak ve uysal bir doğası olduğunu, benimkinin de ne kadar güçlü ve sağlam olduğunu bilselerdi, daha farklı konuşurlardı. Bu çelimsiz adamın beni nasıl sevdiğini, benimse ondan ne kadar hoşlanmadığımı bilselerdi, kim bilir ne gevezelikler ederlerdi. Bana arkadaşlık teklifinde bulunan oydu. Ona da ilk sen diye hitap eden ben oldum. Yalnız ne kadar farklıydı sesimin tonu. İyi duyguların Sel'iyle kendinden geçerek bana sarıldı ve ürkekçe arkadaş olmamı istedi. Bense hor görme ve tiksinti coşkularının beni ele geçirmesine göz yumarak ona şöyle dedim. Gez şu zırvalığı. Bu sen hitabını da dostluğun simgesi olarak kabul etti ve bana dürüstçe, kardeşçe bir sen ile karşılık vererek o ifadeye bağlı kaldı. Evet, Zorka'yı geri çevirip Polikarp'a ve Ivan Demelich'e geri dönseydim daha iyi olurdu ve onurluca bir iş yapmış olurdum. Sonraları bunu defalarca düşündüm. O akşam kesin olarak geri dönmeye cesaretim olsaydı yahut Zorka'm kudurup da bu korkunç koca gölden alıp beni uzaklara götürseydi, böylesi derin mutsuzluğu omuzlarımda taşımak zorunda kalmaz komşularıma ne büyük bir iyilik yapmış olurdum. Şimdi bana bunca ıstıraf veren anılarla başım çatlayacakmış gibi ağrımaz kalemimi ikide bir elimden bırakıp başımı avmaya zorlamazdı. Ancak talihsiz olaylar üzerinde sık sık durmam gerekeceğinden şimdilik daha fazlasını söylemek istemiyorum. Şimdi neşeli konulardan söz edelim. Zorka beni Kont'un mülkünün ana kapısına getirdi. Kapının tam önünde birden tökezledi. Üzengiler ayağımdan kurtulunca az daha yere kapatlanacaktım. Kötü işaret, efendimiz diye bağırdı Kont'un uzun ahırlarından birinin önünde duran bir köylü. Attan düşen bir adamın boynunun kırılabileceğine inanırım ama genelde batıl inançların yoktur. Gizginleri köylüye verdikten sonra kamçımla botlarımın tozunu alıp koşan adamlarla malikaneye gittim beni kimse karşılamadı. Odaların bütün kapıları ve pencereleri ardına kadar açıktı. Buna rağmen havada ağır ve tuhaf bir koku vardı. Bu, terk edilmiş eski ye kokusuyla limonluktan odalara yeni getirilmiş sarı bitkilerinin hoş ama uyuşturucu kokusunun bir karışımıydı. Salonda, açık mavi ipek kumaşla döşeli kanepelerin birinde iki buruşuk yastık vardı. Kanepenin önündeki yuvarlak masada Birkaç damla sıvı içerken ve etrafa keskin bir riga balsamı kokusu yayan bir bardak gördüm. Bütün bunlar evde birilerinin yaşadığını gösteriyordu. Ama 11 odanın hepsini dolaşmama rağmen tek bir canlıya rastlamadım. Evde tıpkı gölün kıyıları gibi derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Mozaik konuk odası olarak adlandırılan konut salonunun büyük cam kapısı bahçeye açılıyordu. Kapıyı görüntüyle açıp mermer terasından bahçeye indim. Gezi yolunda birkaç adım yürüdükten sonra bir zamanlar kontun dalısı olan 90'lık Nastasya ile karşılaştım. Ölümün bile unuttuğu bu ufak tefek burşuk yaratığın kafası kel bakışları deliciydi. Yüzüne baktığınız zaman elinizde olmadan hizmetçilerin ona taktıkları kukumav adı gelirdi aklınıza. Beni görünce titredi. İki eliyle tuttuğu İçinde kaymak olan bardağı az daha yere düşürecekti. ''Merhaba kukumav'' dedim. Bana yan yan bakıp sessizce önümden geçti. Omzundan yakaladım. ''Korkma aptal, kont nerede?'' Yaşlı kadın duymuyormuş gibi elini kulağına götürdü. ''Sayır mı oldun? Ne zamandan beri duymuyorsun?'' Yaşlı kadın çok ileri bir yaşta olmasına rağmen mükemmel işitip görüyordu. Ama beş duyusunun da zayıfladığından şikayet etmekten geri durmuyordu. Tehdit eder gibi parmağımı sallayıp gitmesine izin verdim. Birkaç adım daha attıktan sonra sesler duydum ve bir süre sonra insanlar gördüm. Gezi yolunun dökme demir banklarla çevrili ve uzun beyaz akasyaların gölgesinin düştüğü geniş bir tarasa açıldığı noktada üzerindeki semaverin parıl parıl parladığı bir masa duruyordu. İnsanlar masanın etrafında sohbet ediyorlardı. Ses çıkarmadan çimenlerin üzerinden Teresa doğru yürüdüm. Leyle kağacının arkasına gizlenerek kontu aramaya başladım.